Şeytanın Hileleri Yazar Muhiddin İbni Arabi İbni Abbas'tan nakledilen bir hadis şöyledir. Bir gün Resulullah'la birlikte Ensardan bir adamın evindeydik. Epeyce kalabalıktık. O sırada dışarıdan bir ses, ''Ey ev halkı, içeri girmeme izin verir misiniz? İhtiyacınız olduğunu bildiğim bir mesele var. Size ondan haber vereceğim.'' dedi. Resulullah ashabına dönerek, bu sesin kime ait olduğunu biliyor musunuz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, o Allah'ın kendisine lanet ettiği iblistir buyurdu. Bunu duyan Ömer bin Hattab hemen ileri atılarak, ey Allah'ın Resulü, bana izin ver, onu öldüreyim dedi. Resulullah buna izin vermeyerek, dur ya Ömer. Bilmez misin ki ona kıyamet gününe kadar izin verilmiştir. Kapıyı açın içeri girsin. Çünkü ona buraya gelmesi için emir verilmiştir. Onun dediklerini iyi anlayın ve size söyleyeceklerini iyi dinleyin buyurdu. i̇bn Abbas der ki, sonra kapı açıldı. Karşımıza oldukça yaşlı, bir gözükör ve çenesinde at kılına benzer yedi tane kıl hariç, yüzünde hiç tüyü olmayan garip bir varlık çıktı. Gözleri fal taşı gibi dışarı fırlamış, kafası büyük bir filin kafası gibiydi. Dişleri domuz dişleri gibi dışarıda, dudakları da öküz dudağı gibi büyüktü. İçeri girdi ve ''Esselamu aleyke ey Muhammed, esselamu aleyküm ey Müslümanlar'' diye selam verdi. Resulullah ''Ey melun şeytan, selam Allah'ındır dedi. Ardından ''Bir ihtiyacın olduğunu, bunun için geldiğini duydum. Nedir o?'' diye sordu. İblis, ''Ey Muhammed, ben buraya kendi arzumla gelmiş değilim. Mecbur olduğum için geldim.'' karşılığını verdi. Hz. Peygamber, ''Seni buraya gelmeye mecbur eden şey nedir, ey melun şeytan?'' diye sordu. İblis şöyle cevap verdi, ''İzzet ve yücelik sahibi Allah'ın katından bir melek yanıma geldi ve bana dedi ki, ''Allah Teala senin alçak ve zelil bir halde boyun eğerek, Allah'ın Habibi Hz. Muhammed'in yanına gidip ona insanları nasıl kandırdığını, onları aldatıp nasıl saptırdığını anlatmasını ve o sana ne sorarsa hepsine doğru cevap vermeni emretti. Ayrıca Allah teala şöyle buyurdu. ''İzzetime ve celâlime yemin olsun ki, eğer ona tek bir kelime yalan söylersen, sorduğu soruların birine cevap vermezsen, seni rüzgarda savuran kül eder, Düşmanlarının önünde rezil rüsva ederek alay konusu yaparım. Ey Muhammed! işte durum böyle. Emredildiği üzere geldim. Bana dilediğini sor. Şayet sorduklarının birine dahi doğru cevap vermezsem, düşmanlarım benimle eğlenecek, alay konusu olacağım. Benim için bundan daha zor ve kötü bir şey olamaz. Resulullah, iblisin bu dediklerini dinledikten sonra, Madem ki doğruları konuşacaksın, o halde söyle bakalım. İnsanlar arasında en çok kızıp öfkelendiğin kimdir? diye sordu. İblis, sensin ey Muhammed. Allah'ın yarattıkları arasında en çok kızdığım kişi sensin. Beni senden daha fazla kimse kızdırıp öfkelendiremez. Resulullah, seni başka kimler öfkelendirir diye sordu. İblis, takva sahibi, Allah'tan korkan, malını, canını Allah için ortaya koymuş bir genç dedi. Resulullah. ''Bundan başka seni öfkelendiren birileri var mı?'' diye sordu. İblis, ''Evet, sabırlı olduğunu bildiğim, takva sahibi, şüpheli şeylerden sakınan alimler dedi. Resulullah sormaya devam etti. Sonra, ''Temizliğine özen gösteren kimse.'' Sonra, ''Fakirliğinden kimseye söz açtırmayan, halinden kimseye şikayetçi olmayan sabırlı fakir.'' ''Peki onun sabırlı olduğunu nasıl bilirsin?'' ''Ya Muhammed.'' Bir kimse, birine üç gün içinde darlık ve yoksulluğunu anlatırsa, Allah o kimseyi sabredenlerden yazmaz. Resulullah sormaya devam ederek, ''Sonra kime kızarsın? Şükreden zengine. Peki bir zenginin şükredenlerden olduğunu nasıl bilirsin? Onu her gördüğümde, alacağı şeyi helalinden alır ve onu kullanması gereken yerde kullanır.'' Resulullah bu defa İblise şöyle sordu, Peki ümmetim namaza kalktığı zaman durumu nasıl olur? Ey Muhammed, işte o zaman beni bir sıtma tutar, titremeye başlarım. Ey Melun, neden böyle olursun? Çünkü bir kul Allah için secde ettiği zaman, Allah onun her secdesi ile onu bir derece yükseltir de ondan. Peki ümmetin oruç tuttuğunda? O zaman da zincirlerle bağlanırım, ta ki onlar iftar edinceye kadar. O takdirde deliye dönerim. ''Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? Tıpkı ateşe atılmış bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdiklerinde? İşte o vakit var ya, o vakit sadaka veren kişi, sanki eline bir testere alır da beni lime lime eder.'' Bu cevap üzerine Peygamber, ''Bunun sebebi nedir ya Ebu Mürre?'' Ebu Mürre şeytanın lakaplarından biridir. İblis bunun sebebini şöyle anlatır. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Allah o sadaka veren kişinin malına bereket ihsan eder. Onu insanlara karşı sevimli yapar. İnsanlar ondan hoşnut ve razı olurlar. Verdiği sadaka cehennemle onun arasında bir perde olur. Verdiği sadaka sebebiyle Allah Teala ondan bela ve musibetleri savar. Resulullah bu sefer ashabından bazıları hakkında sorular sormaya başladı. Ebu Bekir hakkında ne düşünüyorsun, ey İblis! İblis, ya Muhammed, o bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi. İslam'la müşerref olduktan sonra nasıl itaat etsin ki? Ömer bin Hattab hakkında ne dersin? Yeminle söylüyorum, ne zaman ki onu görsem hemen oradan kaçarım. Peki Osman bin Affan hakkında ne dersin? O öyle haya sahibidir ki, melekler dahi ondan haya ederlerken… Ben nasıl haya etmeyeyim? peki ya ali hakkında ne dersin keşke keşke ondan şöylece bir kurtulabilsem o beni bıraksa ben de onu bıraksam ne yazık ki böyle bir günüm hiç olmadı resulullah iblisin ağzından bu sözleri duyduktan sonra ümmetime saadetler ihsan eden seni de cehennemliklerden kılan Allah'a hamdolsun dedi bunun üzerine iblis heyhat ki heyhat Ümmetinin saadete ulaşması pek mümkün değil. Ben kıyamet gününe kadar hayattayım. Ölmeyeceğim. Nasıl olur da sen ümmetin hakkında gönlünü ferah tutarsın? Ben onların damarlarına ve içlerine girerim. Onlar benim farkıma bile varmazlar. Beni yaratan ve bütün mahlukatın tekrar diriltileceği güne kadar bana zaman tanıyan Allah adına yeminle söylüyorum ki, onlardan Allah'ın ihlaslı kulları müstesna, alimini. Cahilini, abidini ve günahkarını kısaca tümünü saptıracağım, dedi. Mal-Mülk ve mevki Makam Sevdası Resulullah, sana göre ihlaslı olan kullar kimlerdir, diye sordu. İblis, ey Muhammed, bilmez misin ki şayet bir adam parayı pulu çok seviyorsa, o ihlas sahibi bir kul değildir. Paraya pulak kalbini bağlamayan, övülmeyi sevmeyen bir adam gördüğümde, İhlaslı bir kul olduğunu anlar, hemen onu bırakıp giderim. Kalbi, mal, mülk, dünyevi arzulara bağlı olan ve yüzüne karşı övülmeyi seven kul, size anlattığım kişiler için de bana en çok itaat edendir. Şüphesiz Allah'ı unutturacak derecede olan dünya sevgisi, mevki makam sevdası ve kibir, büyük günahlardandır. Şeytanın Askerleri Ey Muhammed! Benim 70 bin tane evladım vardır. Onlardan her birinin de beraberinde 70 bin tane yardımcısı vardır. Onlardan kimini alimlere, kimini gençlere, kimini yaşlı kadınlara, kimini de yaşlı adamlara musallat etmişimdir. Gençlerle aramızda hiçbir problem yok. Her dediğimi yaptırıyorum. Çocuklar ise bizimkiler onlarla diledikleri gibi oynarlar. İblis sözlerine devam ederek askerlerimden bazılarını Abidlere yani çokça ibadet edenlere, kimilerini de Zahitlere, yani dünyaya kalbini bağlamamış takva hayatı yaşamaya çalışanlara göndermişimdir. İşte bu askerlerim aralarına girerek onları halden hale sokarlar. Bir kapıdan sokup öbüründen çıkarırlar. Hatta onlar öyle bir hal alırlar ki bir takım şeylere sövmeye başlarlar. Sonunda onlardaki ihlas kırılır. Onlar, bu şuursuzluk içinde Allah'a ihlas ile ibadet ettiklerini zanneder dururlar. Bilir misin, bir rahip tam 70 sene ihlas içinde Allah'a ibadet etmişti. Öyle ki hangi hastaya dua etse o kimse şifa buluyordu. Fakat ben onun peşini hiç bırakmadım. Sonunda zina etti. Ardından bir cinayet işledi ve nihayet kafirlerden oldu. Onun bu halini Allah kitaplarında şöyle anlatmaktadır. O münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Yalan Ey Muhammed! Yalan bendendir. Ve ben yalan söyleyenlerin ilkiyim. Yalan söyleyen kimse benim dostumdur. Kim Allah adını söyleyerek yalan yere yemin ederse, işte o benim sevgilim, sevdiğimdir. Ey Muhammed, ben Adem ile Havva'ya ben size öğüt verenlerdenim diye yalan söylemiştim. Çünkü yalan yere yemin etmek benim en hoşlandığım şeydir. Gıybet ve koğuculuk, yani insanları çekiştirmek ve ara bozuculuk benim keyif ve neşe kaynağımdır. Yalan şahitlik. Yalan yere şahitlik gözümün nurudur benim en hoşlandığım şeylerden biridir. Mesela boşanma yemini edip duran kimsenin günaha düşmesi yakındır. Kişi bunu bir defa yapsa ve sözünde doğru olsa da bu böyledir. Kim sürekli hanımına vallahi seni boşarım, boşayacağım, boşadım gibi yeminle konuşup durursa bu kimse hanımını boşamış olur. Fakat farkında değildir. Bundan sonra onlar birbirlerinden ayrılıncaya ya da ölene kadar zina içinde bulunurlar. Çocukları da bu zinanın mahsulü olur. Sonunda ikisi de bu tek kelime sebebiyle cehenneme girerler. Namaz Ey Muhammed! Ümmetinden namazını dakika dakika, saat saat erteleyenler vardır. Onları da anlatayım. Ümmetinden biri ne zaman namaza kalkmak isterse, hele biraz dur, daha vakit var. Sen şimdi meşgulsün gibi vesveselerle namazını sonraki vakte erteleyinceye kadar ona musallat olur, kandırırım. İşte bundan sonra Allah Teala'nın emriyle o namaz bir bez parçası gibi toplanıp yüzüne çarpılır. Şayet beni mağlup eder de namazını vaktinde kılmaya karar verirse, ona insanlardan şeytan huylu birini gönderirim ki o namazı vaktinde kılmasına engel olsun. Bu sefer de beni mağlup ederse, onu namaza başlayıncaya kadar serbest bırakırım. Namaza başladığında ise ona sağına bak, soluna bak diye telkinlerde bulunurum. O sağına ve soluna baktığında ben onun yüzünü sıvazlar ve iki kaşının arasından öperim. Sonra ona hiç de uygun olmayan bir şey yaptın diyerek namazının düzenini bozarım. Ey Muhammed, sen de biliyorsun ki kulun başını sağa sola çevirdiği bu namaz Allah Teala'nın Kulun yüzüne çarptığı namazdır. Şayet beni bu hususta da yenerse, yani namazda sağına soluna bakmazsa, tek başına namaz kıldığı bir anda yanına varır ve namazı acele acele kılmasını söylerir. O da bir horozun yerdeki taneleri almak için başını hızlı hızlı indirip kıldırdığı gibi çabuk çabuk namaz kılar. Bu sefer de başarısız olursam ve o da namazını cemaatle kılarsa, başına birip geçirir, onu acele ettiririm. Böylelikle o, rükuda ve secdede imamdan evvel başını kaldırır ve indirir. Senin de bildiğin gibi böyle bir kimsenin namazı kabul edilmez. Ve Allah, kıyamet günü onun başını eşek başına çevirir. Burada da başarısız olursam, ona namazda parmaklarını çıtlatmasını söylerim. Eğer o kimse namazda parmaklarını çıtlatmaya devam ederse beni yüceltenlerden olur. Bunu da beceremezsem ona yaklaşır ve bununa üfürürüm esnemeye başlar. Eğer elini ağzına koyup esnediğini gizlemezse onun içine askerlerimden biri girer ve namazdayken onun dünyaya karşı sevgi ve hırsını arttırıcı telkinlerde bulunur. Böylelikle bize itaat eden, bizim sözümüzü dinleyen biri olup çıkar. Ey Muhammed! Ben ümmetinin yoksul ve fakirlerine durmadan vesvese verirken onlar nasıl saadeti bulurlar? Ben onların yanına varır da. Bırakın namazı, zira o size göre değildir. Namaz, Allah'ın kendilerine afiyet ve nimet ihsan ettiği insanlar içindir, derim. Sonra hasta olan birinin yanına gider, ona namazı bırak. Çünkü sen hastasın, senin gücün yok. Allah insanı gücün nispetinde mükellif kılar. Namaz, Allah'ın kendilerine sağlık ve sıhhat verdiği kimseler içindir. Zira Allah Kur'an'da, ''Hastaya da bir güçlük yoktur.'' buyurmuştur. Sağlığına kavuştuğun zaman kılmadıklarını kılarsın, derim. Bu şekilde kafir olarak ölünceye dek onunla uğraşırım. Öyle ki bazılarını namazdan uzaklaştırır, onların kafir olarak ölmelerine sebep olurum. Bu kimseler namazlarını terk etmiş olarak öldüğü ve Rabbinin huzuruna çıktığı zaman Rabbini öfkeli olarak bulurlar. Ey Muhammed! ''Eğer şu söylediklerime bir katre yalan dolan katmışsam, Allah'tan benim kül olmamı isteyebilirsin.'' İblis bundan sonra sözlerine şöyle devam etti. ''Ey Muhammed! Ben ümmetinin çoğunu İslam'dan çıkaracağım. Buna rağmen sen nasıl sevinebilirsin?'' Bunun üzerine Resulullah İblis'e sormaya başladı. ''Ey Melun! Kimlerle oturup kalkarsın? Faiz yiyenlerle. Dostların kimler?'' Zina edenler. Kiminle yatıp kalkarsın? Çok sarhoş olanlarla. Misafirlerin kimlerdir? Hırsızlar. Senin elçilerin kimlerdir? Sihirbazlar. Gözünün nuru olarak kabul ettiğin şey nedir? Boşanma üzerine yemin etmek. Sevdiklerin kimlerdir? Cuma namazını terk edenlerdir. Resulullah sorularına şöyle devam etti. Ey melun! Peki senin belini kıran şey nedir? Allah yolunda koşan atların kişneme sesleri. Ya seni eriten şey nedir? Samimi olarak yapılan tövbe. Ciğerini yakıp kavuran şey nedir? Gece gündüz Allah'a yapılan çokça istiğfar. Peki seni en çok utandıran, rezil rüsva eden şey nedir? Gizli verilen sadakadır. Ya gözlerini köreden şey? Seher vaktinde kılınan namazlar. Seni zelil kılıp kahreden şey nedir? Cemaatle beraber kılınan namazların çokluğu. Resulullah sorularını değiştirerek şunları sordu. Sana göre insanların en mutlusu kimdir? Bilerek namazları kılmayanlar. Peki en kötüsü kimdir? Cimrilerdir. Hangi şey seni işlerinden alıkoyar? Alimlerin toplantıları. Yemeğini nasıl yersin? Sol elimle. Yazın şiddetli sıcağında ve kavurucu rüzgarında askerlerini nerede gölgelendirirsin? İnsanların pis, kirli ve uzamış tırnaklarının altında. Bundan sonra Resulullah şöyle buyurdu. Ey Melun! Allah'ın dergahı ı izzetinden kovulmadan önce ondan neler istedin? İnsanoğlunun mallarına ve evlatlarına ortak olmayı istedim. O da beni ortak etti. Nitekim ayet-i kerimede, Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine boş vaatlerde bulun. Şeytan, insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez, buyuruldu. Zekatı verilmeyen, içine faiz ve haram karışan her maldan yerim ve eyyuz besmele çekilmeden başlanılan her yemeğe otururum. Aynı şekilde besmelesiz başlanılan her ilişkiye ortak olurum. Dolayısıyla doğan çocuk, bize itaat eden ve sözümüzü dinleyen biri olur. Kim vasıtasına bindikten sonra helal rızkı bırakıp haram yollara niyet ederse, ben onun ortağıyım, yoldaşıyım. Nitekim ayette, onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırt. Süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ buyurulmuştur. İkinci olarak, Allah'tan bana bir ev tesis etmesini istedim. O da hamamları bana ev olarak tahsis etti. Kendime ait bir mescit olsun istedim. Çarşı pazarı bana mescit olarak verdi. Benim de bir kitabım olsun istedim. Benim amacıma hizmet eden şiirleri bana tahsis etti. Benim bir çağrım olsun istedim. Kaval, düdük gibi çalgıların sesleri bana çağrı olarak verildi. Bana bir yatak arkadaşı ver dedim. Sık sık sarhoş olanları verdi. Bana yardımcı olacak kişiler ver dedim. Allah kaderi inkar edenleri, kader diye bir şey yoktur diyenleri bana yardımcı yaptı. Benim kardeşlerim de olsun istedim. Allah... Mallarını günah yollarında harcayanları bana kardeş yaptı. İblis ardından şu ayeti kerimeyi okudu. İşte böylesine saçıp savuranlar, onlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Resulullah İblisin sözünü keserek, ''Eğer söylediklerini Allah'ın kitabıyla tasdik etmeseydin, sana inanmazdım.'' dedi. İblis sözlerine şöyle devam etti. ''Ey Muhammed! Allah'tan insanların beni görmemesini, fakat benim onları görebilmemi istedim. Allah da bunu bana verdi. Sonra insanların damarlarında kanın dolaştığı gibi dilediğim şekilde dolaşabilmeyi istedim. Onu da bana verdi. İşte ben bana verilenlerle kıyamet gününe kadar övüneceğim. Zira benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan çoktur. İnsanoğlunun çoğu dünyaya müptela olmakla benim safımda yer alırlar. Adını Atame koyduğum bir oğlum vardır. Bir kul yatsı namazını kılmadan yattığı zaman gider onun kulağına bevle Eğer böyle olmasaydı insanlar namazlarını kılana kadar gözlerine uyku girmezdi. Adını mütekazi koyduğum bir oğlum daha vardır. Kul Allah için gizli bir ibadet yaptığı zaman mütekazi rahat durmaz. Bu amelini insanlara duyurması için ona vesvese verir durur. Sonunda bunda başarılı olur. Ona amelini anlattırır. Herkes onun amelinden haberdar olur. Bu sebeple Allah Teala onun yüz sevabından doksan dokuzunu siler. Geriye elinde bir sevap kalır. Çünkü gizli olarak yapılan her amelin karşılığı açıkça yapılanın yüz katıdır. Adını küheylâ koyduğum bir oğlum daha vardır. Onun görevi insanların gözlerine sürme çekmektir. Şöyle ki, Hatip hutbeye veya vaaza çıktığı zaman, küheyla insanların yanına varır ve onların gözlerine sürme çeker. Böylelikle onların uyuklamalarını sağlar. Katıldıkları sohbetlerden ve vaazlardan hiç istifade edemezler. Dolayısıyla sevaptan mahrum olurlar. Kadınlar Herhangi bir kadın evinden çıktığı zaman onun sırtına ve hatta kucağına birer şeytan oturur. Bakanlara onu Güzel ve süslü gösterir. Sonra kadına, elini kolunu çıkar, göster der. O da çıkarır. Sonra kadına diğer yerlerini açtırır. Böylece kadın, kendi eliyle iffet ve haya perdesini yırtar. Ey Muhammed! Ben aslında kimseyi hak yoldan saptıramam Ben sadece vesvese veririm. Ya da kötü işleri güzel gösteririm, o kadar. Şayet saptırmak ve inkara sürüklemek elimde olsaydı, Yeryüzünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen, namaz kılan, oruç tutan hiç kimseyi bırakmaz, hepsinin imanlarını alırdım. Aynı şekilde bir kimseyi hidayete erdirmek de senin elinde değildir. Sen sadece Allah'ın emirlerini kullarına ulaştıran bir davetçi ve tebliğcisin. Eğer hidayet senin elinde olsaydı, yeryüzünde Allah'a iman etmeyen kimse bırakmaz, hepsini Müslüman ederdi. Sen Allah'ın mahlukatı önünde hakkı ispat eden bir hüccet ve delilisin. Ben ise cehenneme gidecek olanların oraya gitmelerine bir sebebim. Cennetlik ya da cehennemlik olanların durumları Allah katında ezelde bellidir. Bu durum ayrıca anne karnında görevli meleğe de bildirilir. İblisin bu sözleri üzerine Resulullah şu ayetleri okudu. Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir millet yapardı. Fakat onlar ayrılığa düşmeye devam edecekler. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten Rabbin onları bunun için yarattı. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir. Resul-i Ekrem daha sonra, Ey iblis! Acaba tövbe edip tekrar Allah'a dönebilir misin? Ben senin cennete girmene kefil olurum, dedi. İblis, Ey Allah'ın Resulü! Olan olmuş, hüküm verilmiştir. Kalem, kıyamete kadar olacak her şeyi yazmıştır. Benim cennete girmem mümkün değildir. Seni peygamberlerin efendisi, cennet ehlinin hatibi kılan ve seni seçkinlerden eden, beni ise cehennemliklerden yapan, cehennem ehlinin sözcüsü ve kovulmuşlardan kılan Allah'ı tesbih ve tenzih ederim. İşte sana en son haber vereceklerim bunlardı. Bütün bu söylediklerimde doğru oldum. Doğruları konuştum. Şeytanın Hileleri kitabı burada bitmiştir.